tick vein my brain, brain. brain, brain. neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Günaydınlar Günaydın efendim. efendim. E, diyor şeklinde başladık. Tabi tabi. E, yalnız bu bu program trio olacak. Trio olacağız. Sen başımı netini sürekli yediğin için konuk e, konuk diyor. Ha yani işler biraz teknik tek, biraz daha e, uzmanlığa dair biraz daha ayrıntıya girdiği sürece haklı olarak e, hmm, konukların en iyisini getiririm ben e, bir biraz diyor. da şeyin altına girmekten e, sıkıldığın için biraz böyle fazla sorumluluk altına girmekten sıkıldığın için yani hepsini bir araya koyduk çok değerli bir arkadaşımızı çağırdık evet. ve tırlak içinde oturduk. oturttuk hukuk <gülüyor> <gülüyor> tartışması becerebilecek miyiz diye evet Evet. Hepinize, iyi ee, de e, ee, hepinize iyi günler Açık radyo Bir programda bitirmemizde şart değil Gmail.com adresimizi hatırlatalım Hepinize iyi günler dinleyelim ve başlayalım e, Konumuzu tanıtalım Konumuzu aslında ben kendisinden rica etmek istiyorum e, Şey diyelim hani Ozan hoş geldin diyelim Tabii. Ozan Erez'den Ozan hoş geldin, <gülüyor> hoş bulduk e, Ozan e, Yıldız Üniversitesi'nde öğretim üyesi Evet. Hukuk okudu sonra siyaset hocalığı yapıyor falan o kısımlarını sen anlat o zaman. Peki ben bir hukuk vakitlis mezunuyum ve yüksek lisansım doktoram doğru oldu ama sonra sosyal siyaset bilimine kaymak gibisinden bir durumla karşılaştım sonuç itibariyle Siyaset biliminin değişik alanlarında çalıştım. Şimdi de işte nörolojinin siyaset bilimine kognitif, <gülüyor> kognitif. takılıyor. <gülüyor> siyaset bilimine nasıl eklemleyebiliriz gibisinden bir şeyler üzerine de düşünüyorum diyelim. Evet yani o, Ozan Allah'tan yıllardır aramızda desteğini esirgemiyor da biz de işte multidisipliner olma iddiamızı e, sürdürüyoruz. İşte ünlü e, Perşembe toplantımız, kognitif toplantılarımız. Bu arada kognitif e, 8 bu hafta sonu başlıyor. E, bu toplantının başlıyor. yayınlandığı gün biz orada olacağız. Marmaris'te olacağız. Gelecekse. Tabi 9 Mayıs tarihli. Gelecek pazartesi 3.30'da evet 9 Mayıs evet, tarihli. Evet, evet. Ee, biz e, kognitif toplantılarının 8.sinde olacağız. E, oradaki e, şeylerin e, havanın ve disiplinler arası e, tablonun bir işareti olarak Ozan'ın burada olması çok anlamlı doğrusu. E, onun dışında e, müzikologlar, felsefeciler, psikologlar, diğer nörobilimin diğer alanlarından insanlar oluyor ve e, toplantılarımız çok sesli çok anlayışlı ve çok aslında insanları etkileyen toplantılar olmaya aday e, onların sekizincisi yapılacak Marmaris'te e, Ozan'ı e, çağırmak yani geri planda her zaman aklımızdaydı da en son e, bu Scientific America'nın e, Nisan 2001-2011 e, e, sayısını önüme aldığımda e, bir mahkeme salonlarında nörobilim isimli bir yazıyla karşılaştım. E, ve tabii ki direkt olarak Ozan'ı anımsadım. E, acaba dedim top programımıza davet edebilir miyiz? Temas ettik ve sağ olsun kabul etti. Ve birlikteyiz şu anda. Ee, bu, ayrıca yazıyı da yolladım Ozan'a. Evet, ok. Bir inceledik. Ee, yani Öz olarak e, giderek Amerika başta olmak üzere belli yerlerde e, duruşmalar sırasında, e, savunmalar sırasında, duruşmalar sırasında giderek daha fazla e, nörolojinin gündelik anlamda kullandığı, hastalarını incelemek için kullandığı araştırma, inceleme yöntemlerine ihtiyaç duyulduğu hı hı. ve giderek böyle bir e, görüntüleme yöntemleri MR olsun, tomografi olsun, işte FMR olsun gibi yöntemlerin giderek mahkeme salonlarına girmeye başladığı şeklinde bir yazı bu. Tabii bu yazıyı kaleme alan e, Michael Gazaniga e, ki o en önemli kognitif nörobilimcilerin Başında geliyor. Ee, onun kitapları üzerinden biz 2000'li yılların başında e, kognitif nörobilim nedir, hangi konuları içermektedir okuyarak öğrenme şansımız oldu. E, tabii böyle bir yazıyı Gazanika'da yazınca e, hani fazla ulu orta konuşmayalım. <gülüyor> e, <gülüyor> e, tabii yani senin özgeçmişine de uygun bir zeminde evet. konuşalım diye aklımıza geldi. Şimdi aslında söz sende. Peki yazı gerçekten ilginç. <gülüyor> Gazaniga benim açımdan da son derece nasıl diyeyim anlamlı bir isim. Çünkü ben de kognitif nörobilimle Gazaniga'nın o meşhur e, kitabı üzerinden tanıştım. Şimdi e, yazıda aslında e, iki değişik perspektiften e, nörolojik e, beyin kayıtlarının vesaire delil olarak veyahut da mahkemelerde ...kullanılan tanıklıklarda bir tanığın doğru söyleyip söylemediğini test etme aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılıyor. Şimdi aslında Amerika'daki gelişmelere bakarsak bunların şu anda delil olarak kullanılması... veya da bir tanığın tanıklığının güvenilirliği konusundaki nihai karar vermede bir ele alınacak esas unsur olarak kullanılması... Şu aşamada pek mümkün değil ama yazının esas tartıştığı konu zaten bunun hangi şartlar altında gelecekte mümkün tamam. olabileceği. Ee, i̇ki farklı perspektif var bu konuda. Birincisi <gülüyor> bu kayıtların, e, daha doğrusu bir beyin kaydının, e, işte e, bir kişinin özellikle ergenlerin yani henüz reşit olmamışların cezai ehliyetini belirlemede önemli olup olmadığı, daha doğrusu kullanılıp kullanılamayacağı. Bunun yanında tabii bir de suç işleyen kişilerin antisosyal davranış bozukluğu gösterip göstermediğinin yine bir takım beyin görüntülemeleri üzerinden mümkün olup olamayacağı da tartışılmakta. E peki zaman antisosyal kişilik gösterdiği uzman tarafından söylendiğinde bu bir şey mi oluyor? Bu bir... İşte cezasızlık Cezasızlık Ceza indirimi Yok aslında yani şöyle e Şimdi e konuyu iki farklı açıdan ele alabiliriz Birincisi e özel hukuk meseleleri Burada ehliyet önemli Yani bir hukuki işlem yapılırken Bu kişinin gerçekten yaptığı işlemin sonuçlarının farkında olup olmadığı vesaire gibisinden. Peki major Ve... psikiyatrik hastalıklar açısından hani anlarım değil mi? Yasalarda vardır o yani. Kişi şizofrense işte ne bileyim bir bir, bir etki altında yaptıysa bunu He. dolayısıyla mazur görülür. Ama kişilik bozukluğu denilen şey antisosyallik <gülüyor> ee, ee... bir bir psikiyatride de eksen iki denilen daha alt kısımda tarif edilen kişinin yaşam boyu sahip olduğu bir Kişilik özelliği ee, tamam antisosyal kişiler dürtüseller dürtülerini kontrol etmekte güçlük çekiyorlar. Dolayısıyla da tanım gereği de suça daha yatkın oluyorlar. Evet. Ee, bu kişiler şimdiki hukuki terminolojide yaptıklarının konusunda farık ve mümeyiz evet. değiller denilebilir mi? Yo, hayır Bil e, bu aşama yani şu günkü e, uygulamada hukukta e, cezai ehliyetin olmaması için bir suçtan dolayı sorumlu tutulmamanız için veyahut da yaptığınız hukuki işlemden dolayı bir hukuki sonuç doğmaması için e, mutlak anla yani antisosyal e, davranış bozukluğu vesaire göstermek yetmiyor tamamen iradenin ortadan kaybolmasını gerektirecek derecede bir e, ...hastalık veya ne bileyim... ...nörolojik bozukluk ortaya çıkması gerekiyor. Hmm. Yani onda bile... ...onda bile... ...ciddi itirazlar var. Biz mesela... E, ...programlar boyunca... ...Hakan'la nöroloji ve psikiyatri... ...tartışması... ...ve nöroloji ne der, psikiyatri ne der... ...gibi tartışmalar yaptığımızda özgür onun, Onu sığındı. Yani, güven... Ozan'la da perşembe ha, o, Onun güven e, sığındığı güvenli bir şey vardır. E, sığınak barınak vardır. E, hemen der ki paradigmaları farklı. Bunların. Paradigmalara farklı deyince iş bir yerde bitiyor. Şimdi tabii nöroloji ve psikiyatri arasında bile bundan bahsettiğimize göre ben şunu sormak istiyorum. Yani hukukun temel paradigmasıyla nörobilimin paradigması Evet. Açısından yaklaşıp Değerlendirirsek e, Belki bir açılım sağlayabiliriz e, Evet yani şimdi e, Mevcut hukuk sistemleri tabii bunun içinde e, Amerikan hukuku da Türk hukuku da bu bağlamda e, Modern hukuk sistemleri e, Giriyor o, o kategori altında Toplayabiliriz e, Kişinin e, özgür iradeyle ile davrandığı varsayımı Üzerinden hareket ediyorlar Yani bir kişinin bir davranışından dolayı sorumlu tutulamaması ancak istisnai durumlarda söz konusu işte bir e, doğrudan doğruya bir başkasının e, etkisi altında yaptıysa veya altta tamamen şeyini ama tabi bu özgür irade varsayımını e, belki felsefi olarak tartışmak da mümkün ama hukukta bu kadar net e, bir e, temel e, varsayım olarak kabul edilmesinin yarattığı bir takım sonuçlar ve problemler var. Evet evet. Ki ee, biz açısından konuştuğumuzda özgür iradiliği tartışmalı bir kavram olarak evet. artık görmeye başladık. Hukukun da temel dayandığı şeylerden bir tanesi... Ee, Evet hem hukukun hem de aslında genel olarak bakarsanız demokrasi kuramı da böyle bir şeye dayanıyor. Ha, değil mi? İşte, yani işte Russo eski şey <gülüyor> evet. sosyal ittifak denilen sosyal kontrat denilen şey iradeleri özgür insanların bir araya getirdiği bir toplum varsayıyor. Evet yasalar da buradan temelleniyor. Yani kişiler iradeleriyle bir yönde bir kural konulmasını Hı -hı. istiyorlar ve o kural yasaya dönüşüyor. Genel irade kavramı Russo'daki vesaire. Dolayısıyla nörobilimde bunun geçerliliği tartışıldığı sürece e, hukukta bunun tartışmaz bir temel varsayım olarak kabul edilmesi <gülüyor> noktasında bir paradigma farklılığı ister istemez ortaya çıkacak. Çıkıyor yani. Ya o mi? zaman nöro hukuk diye de bir... Ee disiplin sadece böyle bir şıklık üzerinden iki kelimenin bir araya getirilmesi değil de gerçeklik olacaksa e o zaman çok, üzerine çalışacak değil mi çok çok çok kesinlikle sıkı bir bir, bir yani hukuk felsefesinin bayağı ciddi bir dönüşüm geçirmesi hı, gerekecek hı. bu noktada ben bu özgür irade tartışması üzerinde düşünürken kendim şöyle bir ayrıma geldim Yani bu en son pro, Hakan'la program yaptıktan sonra o bilmiyor. Yani şöyle ifade edebilirim bunu. Bireysel e, eylem, karar, her neyse üzerine dayanan e, şeylerde, o, olaylarda... E, ...bunun tartışılması sosyal ve toplumsal olayların e, tartışılmasından daha... Şey, nazik, daha kritik bir hale geliyor. Hı hı. Örneğin e, en son işte adından sık sık söz ediyoruz. Fonksiyonel MR araştırmaları yapılıyor. Yani nöroekonomi dediğimiz zaman o nöroekonomi ekini başına koymak açısından da söylüyorum bu. Hangisi nöroekini başına koymayı hak ediyor? Hangisi biraz tartışmalı oluyor o anlamda söylemeye çalışıyorum. Nöroekonomi dediğimiz zaman insanların e, mal değişimi ve e, ekonomik ilişkilerinde e, bir bireyin ekonomik hayatta oynadığı bir rol filan söz konusu değil. Yani bir de, en azından iki kişiden başlıyor bu olay. Evet. Bir değişim. Ve dolayısıyla daha sosyal bir olay oluyor. Ama nöre felsefe dediğimiz zaman ve diyelim ki nöre ahlak aynı zamanda dediğimiz zaman oldukça bireye indirgemiş oluyoruz. Hukuk da hiç bilmediğim bir alan olmasına rağmen kişiyle başlayıp yürüyen bir şeyse eğer nöro, nöro ekini hukukun başına eklemekte biraz biraz dikkatli olmalıyız ee, evet. diye düşünüyorum ben. Bence de. Yani ee, burada e, hem e, kişinin tek başına hukuka yönelik olarak sorumluluk doğuran davranışları e, tabii ister istemez sosyal bir ortam içinde belli bir etki gösterdiği zaman hukukun ilgi alanına giriyor. Yani bir kişinin davranışı ancak bir başkasına zarar verdiği zaman ya da kamuya zarar verdiği zaman suça dönüşebilir. veya da hukuki anlamda etki doğurması için genellikle işlemin en az iki kişi arasında kurulması gerekir. Fakat yine de buradaki hukukun öngördüğü taraf olarak bireyin özgür iradesi. Yani tek başına o kişinin iradesinin ne derece özgür olup olmadığını tartmaya başlarsak eğer e, nörobilim üzerinden o zaman hukuku ciddi bir e, temel paradigma e, değişimine zorlamak gerekecektir ister istemez. Bu, bu biraz da herhalde şeyin sıkıntısı değil mi? Tarihsel gelişimi içinde sosyal bilimler, davranış bilimleri ve nörobilimin e, neredeyse birbirinin ardı sıra gelişen ve ge geçmişe yönelik olarak da birbirinin e, sor, e, temel tezlerini sorgulayan olaylar haline dönüşmesiyle de ilgili. Yani hukuk işte Roma'dan itibaren temel kuramları gelişen, ondan sonra ki bu yüzyıllar beklemek gerekiyor davranış bilimlerinin gelişmesi için. Davranış bilimleri sosyal bilimlere bir açıklama getiriyor. En sonunda nörobilim hepsine farklı açıklamalar getiriyor. Dolayısıyla bu yüzyıllar boyunca veya binlerce yıldır yerleşmiş ee ve uygulaması Toplumların bekası diyelim için çok önemli olan kuralların nörobilim tarafından sorgulanması oldukça onun başlangıcındayız gibi geliyor bana. Evet kesinlikle. Yani kolay sarsılır şeyler değil gibi geliyor bana. Yok tabii ki yani bu bir kere zaten nörobilim üzerinden bakmaya başladığımızda genel olarak dünyaya ilişkin algının da biraz değişmesi gerekecek gibi. Çünkü biz Siyasette de olsun hukukta da olsun insanı ayrı bir yere koyuyoruz ve o insan merkezli bir perspektif oluşturuyoruz. Fakat nörobilim insanı bir doğal nasıl diyeyim yaşayan diğer canlılarla da şey yaparak iç içe geçerek bir yere oturtuyor ve bu bağlamda toplumsallığın doğadan koparılmışlığı belki perspektifinin tamamen değişmesi gerekecek yani modern siyasette modern hukukta doğa haliyle kültür halini doğa durumuyla toplumsal durumu birbirlerinin antitezi ya da zıttı olarak koyuyorlar ama nörobilim perspektifiyle baktığımızda belki de bu var olma halini insanın doğal durumu olarak düşünmemiz gerekecek insan Dolayısıyla e, bu doğal durum içindeki e, anlamlandırma süreçleri o kültür-doğa çatışması üzerinden değil, e, bunların e, iç içe geçmişliği üzerinden gerçekleşecek. Dolayısıyla doğal hukuk mesela kuramı e, bunu yeniden düşünmek gerekecek. Çünkü... Bak mesela bir şey söyleyeceğim. Hakan şaşıracaktır buna. Ben çünkü biraz böyle nörobilim tarafından zorluyorum onu programlarda. Ama şunu söyleyeceğim. Mahkeme salonlarına, mahkeme salonlarına birisi girecekse, bu nörobilimci olmaktan önce psikolog ve belki bazı durumlarda psikiyatrist olmalı diye düşünüyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz aşamada bile işte nörobilim yöntemlerinin, görüntüleme yöntemlerinin kişinin o olay içinde suçu işleme e, aktına e, şekillendiren ...gösterebilecek bir tetkik yok. Hı hı. Ama... E, ...yani örnek olarak da şunu veriyorum. Bir e, antisosyal kişilik bozukluğu diyoruz. Ne kadar gürültülü... ...ne kadar farklı yönleri olan bir şey değil mi? Antisosyal kişilik bozukluğunu... ...bir MR'a soktuğun zaman... ...yani genellikle bir şey görünmüyor. FMR'a soktuğun zaman da... ...insanlarda kategorik bir şeyler ortaya çıkıyor. Hala... Gazaniga'nın de, de, dediği gibi hala bu işlerin çok başındayız gibi geliyor bana. Yani nöre bilimci olarak bunu hem itiraf edip hem de... Ben de 4-5 madde itirazımı söyleyebilirim abi sana. Tabii. Yine bana sorarsan şey biraz hızlı dalıyorsun. Hı. Hani zaten psikiyatri, psikolojinin ee, bu e, kapatma disipline etme ile ilişkisi e, şeydir sorunludur bu en iyi Sovyet psikiyatrisinde e, kendini gösterir hı hı. şimdi mahkeme salonlarında psikolog ve psikiyatır deyince e, biraz ister istemez insanın e, tüyleri diken ha, diken on, oluyor ne kadar senin ne? referansın hı. şey olsa da işte böyle e, e, bir takım high tech aletler fonksiyonel MR şudur budur e, Yine bu bir evet. e, pozitivist evet. fasinasyon gibi gelir bana. Bana da öyle geliyor. E, Sen işte, bana mı itiraz etmiştin? <gülüyor> <gülüyor> yani ben aslında bir yere adım atarak konuşuyordum. Kesinlikle katılıyorum. Ee, e, i̇şte hani şey, hani değil mi? Bir, bir e, paradigma değişikliği denilen şey aslında düşünce biçimlerimizde birer ihtilal. O paradigma değiştiği Takdirde söz konusu disiplinin eksperleri farklı perspektiflerle bakacak, bakıyor olacaklar artık. <Gülüyor> ee, i̇şte elbette ki işte böyle tekil bir takım disiplinlerdeki gelişmeler diğerlerini etkilediği koşullarda onları itiyor kakıyor e, paradigma değişikliğine e, epistemolojik kopmalara e, zorluyor. Hani bir tanesi çok <gülüyor> reformist bir, bir tanesi çok <gülüyor> ihtiyaci görünebilir. <gülüyor> evet, yani hani işte <gülüyor> şey bir araya dalayım dedim. Yo yo, yani sonuç olarak farklı cümlelerle, farklı tonlarla konuşuyoruz ama şeyin farkındayız gibi geliyor bana. Yani olayın böyle içine yani cüp diye atlanacak bir olay olmadığını. Farkındayız gibi geliyor. Yani e, bana sorarsan, hukuk daha uzun süre ve belki de ebediyen e, içinde medikal e, bir takım gözlemciler bulunmadan kendi işini yapabilir yine. Yeter ki relevki, e, hani o, o temel paradigmasını değiştirmiş olsun. E, Zaten şu andaki şey içinde e, jürilerin içine. Öyle kişiler alma veya bilir kişi kullanma bir şekilde. Ha, kişi kullanma, tabii ha bir bir şekilde ha. yani yani kullan, <gülüyor> kullanılmıyor mu böyle bir şey? E tabi tabi bilir kişiler kullanılıyor. Bu, bir de adli tıp denen bir şey var yani. Evet e, burada tabi orda <gülüyor> bilir kişi adli tıp e, uzmanlarının görüşleri belli bazı noktalarda son derece bağlayıcı bile olabiliyor bilir kişi o kadar bağlayıcı olmasa da ama yine de burada e, yani. Özellikle ceza hukukunda kişinin cezai sorumluluğunun olup olmadığını hı hı. tespit eden tek merci hakim. Evet, evet. Yani hakimin vicdani kanaati üzerinden evet, evet. bu gerçekleşiyor. Evet, evet. Buraya bir doğrudan doğruya uzman görüşü üzerinden hakime şöyle ya da böyle karar vermek durumundasın deme noktasına getirmek bence işte hepimizin şimdi üzerinde ittifakla durduğu, o paradigma değişimi gerçekleşmeden mümkün olmayacaktır. Aynen. Çünkü yargıç da e, hukuku yaratma aşamasında önemli parçalardan bir tanesi. Uh -huh. Yargıcın vicdanını ve e, karar verme, nasıl diyeyim, bağımsız karar verme e, yetisini oradan çıkarırsanız, o zaman hukuk sistemini yeniden düşünmek gerekecek. Evet Ozancığım. Bir müzik arası diyeceğiz. Ee, ada mevsimi açıldı diye ben e, bir geser açmış Marsoy CD'si getirmiştim. Getirmiştin. Biz de sende parça seçin. Şey, yok o ozan <gülüyor> nasılmış işte. Ozan okur musun onu? Hangisiydi? 10 on, 10 ha, numara. 10 numara Sahilde o şuh bu sesler. <gülüyor> Aşkını her çaldım akşam Evet evet. Efe, coştuk Şey <gülüyor> ettik değil mi? Eser Asım e, Bahar'ın gelişini kutlamış olduk Evet sana yazıyı yolladıktan sonra hı hı. yine o işte yazıyı yolladım derginin bir zihin eki veya zihin dergisi var. Mind dergisi. Evet. Orada da onları karıştırırken sana da gösterdim evet. kayıttan önce. Bir The Insanity Verdict Trial diye bir hı. şey yayınlandı. Ee, yazı yayınlanıyor. Bu e, 20 Haziran 2001'de bir eski e, hemşire Houston'dan Andrea Yates diye bir kadın, e, beş çocuğunu birden e, küvette boğuyor. E, çok sarsıcı bir e, olay zaten de aynı zamanda bu üzerinde konuştuğumuz konular açısından da çok sarsıcı bir örnek evet. haline geliyor. E, Amerika'da 46 eyalette bunun değerlendirilmesini hesaba katan bir sistem varmış. 5-6 eyalette de yokmuş böyle bir şey. Evet. E, ona da bir göz gezdirdin herhalde. Evet okudum yazıyı. Hı -hı. E, kaydı başlamadan önce. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. burada tabii e, önemli olan şu. E, kişilerin e, tamamen e, ne yaptığının bilincinde olmaksızın... Mesela bu olaydaki hemşire çocuklarını şeytanın etkisinden kurtarmak için öldürmesi gerektiğini düşünüyordu. Avukatı öyle ifade etmiş. Evet. evet. Yani kendisi, de, kendisi de öyle ifade etmiş olabilir. Hı -hı. Doğru. Yani her neyse. Hı hı. Ama bu savunma mahkeme tarafından kabul ediliyor ve... <gülüyor> e, ...suç. Hemşire suçlu bulunmuyor. Hı hı. Fakat suçlu bulunmaması tabii ki... E, ...elini kolunu sallayıp serbestçe dolaşması anlamına gelmiyor. E, psikolojik rahatsızlığı tespit edildiği için... ...bir psikolojik tedavi e, geçirmesi gerekiyor vesaire. Şimdi burada... E, <gülüyor> Yine e, özgür irade, şimdi e, belki biraz daha e, kriminoloji perspektifinden bakmak gerekir. Yani suçlu davranışını anlamlandırmak. Burada iki tane temel e, akımın var olduğunu e, hepimiz biliyoruz. E, işte biri daha çok iradeci akım. Yani kişi istediği için suç işlemiştir. Bir diğeri de biraz daha e, iradeci perspektifi geri planda tutan bir akım. Bunun en uç e, örneği biyolojik determinizm. <gülüyor> Lombroso'ya falan gidebiliriz. Yani kişi belli bir e, zihin yapısıyla doğmuşsa o suçlu olacaktır. Onun artık e, kurtarırı yoktur. Hatta bunu anlamak için kafatası alın açıklığı ölçümleri vesaire falan filan da yapılıyor. Ee, ama bu ikisi arasında yani mutlak iradeci perspektifle biyolojik determinist perspektif arasında yer alan yelpazede birçok farklı görüş var. Neden suçlu davranışı ortaya çıkar diye. Ve burada tabii e, şeylerin, e, çevre koşullarının etkisi de e, belli ölçüde. Yani sosyal çevrenin e, içinde bulunan kültürün. Bence e, nörolojik e, yapı da e, tabii bunlar artık sizin uzmanlık alanınıza giren laflar olarak belki haddimi aşarak söylüyorum ama e, yani bir kişinin e, kişiliğinin oluşmasına yönelik işte o e, şey neyse e, oradaki süreci de bir e, çevre faktörü olarak değerlendirmek gerekli olacaktır. Yani beyin <gülüyor> yapısı eğer beynin e, fizyolojisi e, belli bir takım etkenler üzerinden şekilleniyorsa bu etkenleri belki e, kişinin suçluluğunu e, veyahut da hukuki sorumluluğunu doğuracak e, temelde biraz e, dışsal faktörler olarak da değerlendirmek gerekiyordur denilebilir sanki. Hı hı. Bu tabi e, Amerika'nın 46 eyaletinde birdenbire olmuş bir şey değil. Be, beş, meşhur bir olaya dayandırıyor bunu. Hı hı. E, olayın kökeni de İngiltere. Bir, 1843'te Daniel e, MacNaughton diye bir adam bu meşhur Downing Street'e o, e, o binaya hı hı. gidip in, o anki İngiltere Başbakanı olan kişiyi vurmak amacıyla gider ve e, bir karıştırma sonucu, benzetme sonucu sekreterini vurur. Ve Beş gün sonra da o adam ölür. Ondan sonra orada e, mahkeme sırasında e, McNaught'un kriterleri diye bir kriter geliştirilir. Bu Amerika'daki 46 eyaletin e, baz aldığı şeyler bunlar. Evet. Yani onlardan yola çıkarak insan iti denilen durum ne, ne derece suça etki ediyor ne derece etmiyor böyle bir şey var. Evet. Orada bile büyük bir tartışma konusu olmuş 1840'larda. Evet. evet. Ee, tabii e, Anglo-Sakson hukuku e, daha çok karar bazlı. Yani önceden ve e, benzer olaylarda verilmiş kararları e, kendisine yol gösteren olarak alan e, bir sistem olduğu için e, bu tip örnek olaylar son derece önemli. Fakat Bizim de içinde bulunduğumuz kıta Avrupa sisteminde yasalar zaten bunu önceden öngörüyorlar. Yani bir genel düzenleme olarak ceza hukukunda sorumluluğun ortaya çıkabilmesi için <gülüyor> yani bazı suçlar taksirle ya da ihmalle de işlenebiliyor ama kast, suç işleme kastı suçun başlıca unsurlarından birisi. Bu kastın ortadan kalkması durumunda manevi unsur deniliyor buna. Ya da mens rea e, latincesiyle ifade edersek e, bu unsur ortadan kalktığı zaman suçun e, bütün unsurları bir araya gelmediği için suç da oluşmuyor. Ve e, bir takım e, başka hukuki sonuçlar doğuyor buradan. E, Tabi yani orada e, İngiltere'de ve Amerika'da şey üzerinden e, örnek mahkeme kararları üzerinden ortaya çıkan bu perspektif... ...Türkiye'de de Avrupa'nın başka ülkelerinde de ceza kanunlarında bir madde olarak düzenlenmiş durumda. Yani böyle bir durum gerçekleşir. Hakim bunun kastı oluşmayacak derecede bir zihinsel bozukluğu varsa... ...yani adam öldürdüğünü mesela bilmiyor o anda ateş ederken. Diyelim şey yapıyor, kuşları beslediğini düşünüyor. Atıyorum yani. Ee, o zaman e, suçun kast unsuru ortaya çıkmadığı için e, bu suçtan dolayı kişinin ceza görmesi de tabii ki söz konusu olmuyor. Ama e, sonuç yine e, Anglo-Sakson sistemindekine benzer kişinin e, o zihinsel bozukluğu neyse onun e, sona erdiril son, e, sonuna gelinene kadar e, belki ömür boyunca bir psikolojik tedavi altında bulundurulması hmm. gerekli. Evet. Hakan'cığım, sesini durmak istiyoruz. E, şey, ilgiyle dinliyorum canım. Evet. Şey bence iyi gidiyoruz. Hı -hı. Ee, yani tek programda da bitirmek zorunda değiliz üstelik. Yok zaten de... e, açıl. Yani önemli evet, olan şey... zaten bu alanların... Açılması, yani tartışmaya yani açılması. Işte başlangıçtan beri döndük, dolaştık sürekli. E, Nöreksans ve özgür iradeye geldik. Madem, <gülüyor> Ozan'a da aldık. Biraz daha <gülüyor> uzun konuk edebiliriz Yani abi. paradigmalar e, sadece farklı olmakla kalmıyor. Aynı alan içinde de farklı paradigmalar var. İşte Anglo-Saxon e, sistemiyle kıta Avrupa sisteminin e, paradigmaları <gülüyor> evet. gibi ve e, bize de aldığımız yerden daha çok yansıyan şeyler var Evet, evet. yani mesela e, burada bilir kişinin devreye girmesi e, cezasızlık durumunun ortaya çıkması açısından bir nöroloğun ya da psikoloğun e, bilir kişi olarak dinlenmesi mümkün yalnız belki şimdi konuyla doğrudan alakası yok ama e, bu bilir kişilik e, mevzusunu e, şöyle de e, Şimdi savaş suçları vesaire gibisinden belli bir takım e, ağır diyeyim suçların e, yargılamasında e, Mahkeme bazen tarihçileri de e, bilir kişi olarak dinleyebiliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> benzer bir durum. Evet e, burada e, benzer bir durum Evet bence oluşuyor ve e, orada mahkemenin tarihçiyi işte o e, diyelim. E, insanlığa karşı suç işlendi mi işlenmedi mi noktasında bir karara varabilmesi için bazı yerlerde tarihsel olayları tam oturtması lazım. E, burada da e, gerçekten e, kişinin suç işleme kastıyla hareket edip etmediğini e, belirlemek açısından çok daha genel bir e, nörolojik durum tespiti yapmak gerekebilir. E, böyle belki yan alanlardan e, nörolojinin... E, kognitif e, davranışsal nörolojinin hukuk alanına girmesi mümkün <gülüyor> ama bunların e, çok daha gelişkin bir e, hukuki yapılandırma içinde düşünülebilmesi için e, özgür irade varsayımıyla oturup ciddi ciddi sorgulamaya başlamamız gerekiyor. O zaman hakimlerin işi sanki çok çetinmiş gibi geliyor ya o Yani. Nasıl? Biliyor musun bunların. E, bütün neredeyse sosyal ve işte fizik bilimlerden her türlü bilir kişiyi dinleyecekler, Hı -hı. o bilir kişilerin söylemlerini anlayacaklar, bunları süzecekler ve evet. çetin bir konuda da bir evet. karara varacaklar. Gerçek interdisiplinlerliğin merkezinde sanki yargış duruyor gibi. E, evet ama e, yargıçlık da böyle bir şey yani yargıç hmm. olan da bunu göze almak durumunda çünkü evet. bir hukuki konuda karar verdiğiniz zaman buradan <gülüyor> geri dönüş yok karar kesinleştikten sanki, sonra sanki sanki savcı biraz daha hukuk hukuk tarafında duruyor gibi Yargıç e, evet tabi tabi evet istiyoruz duruyor tabii. gibi evet. bak bu işte yazısında konuştuğumuz dergide e, Nazi ve psikiyatrist isimli bir yazı <gülüyor> da var Hermann Göring Hermann Göring ile e, onun e, yakın ilişki içinde olduğu Amerikalı bir psikiyatristin öyküsünü anlatan bir yazı var. E, tabii şey ayrıca bir programda belki incelenmeyi gerektiren bir şey. Belki bir psikiyatrist dostumuzda çağırarak. Yani benzer şeyler e, hayatın farklı alanlarında karşımıza çıkabiliyor. O, yani o psikiyatrist de Herman Göring ilgili oldukça kafa karıştıran ve bir takım genel geçer... Yargılara çok itiraz eden bir adam olarak tarihe geçmiş durumda. Hı hı. Peki ee, efendim bu e, bence verimli e, ve teşvik edici, tarif edici tartışmalarımızı sürdürebiliriz. Ozancım e, çok teşekkürler. Ben teşekkür e, Bizim gerçekten hani, laf edemeyeceğimiz bir alanda bazı açıklamalar getirdim. E, umarım getirdik. kadar program, açık olmuştur. Teşekkür ederiz. Ben öyle izlekte izledim. Hakan da biraz önce öyle söyledi. İyi. Kendisi <gülüyor> konuşmuyor. Ben onunla adını konuşmaya devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, efendim? Şey e, Ömer bizi kovaladı mı? Daha kovalamadı. Daha zamanımız var. Abi. E, ben vapura yetişeceğim de. <gülüyor> Bütün Türkiye duysun. <gülüyor> e, pekala. Bugün biraz e, erken ayrılıyoruz anlaşılan yanınızdan. E, bir müzik arası verelim de Evet, öyle bitirelim. Öyle bitirelim. Bari. Tabi, tabii ki. Yani Asım Arsoy'dan madem abi şey bahar geldi dedin, adalara çıkıyoruz dedin, şey olsun bari. Sazlar çalınır feybelinin üç. Efendim hepinize iyi günler, ee, yararlı tartışmalarda, zengin tartışmalarda bir araya gelmek üzere ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ozan teşekkürler, ben de çok teşekkür Şeref verdin. İslamcılar. Ee, sık sık görüşmek üzere ee, efendim. İyi şeyler ikindiler. Teşekkürler. Açık beyin. My brain is always ticking my brain Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrı ve Hakan ve Hakan Gürbit